Rab bizden ilmi artır ve bize salihlerden ihsan eyle. Elm tara ila ellezina yaz'umuna ennehum amanu bima unzila ileyke ve ma unzila min qablik yuriduna en yatahakamu ila't tagut ve qadmiru en yakfuru bihi ve yuridu'ş şeytan en yudilla hum dalalen Geldik tagut retkisiyle çelişen hallere. Hakimet mefhumu isim kitabımızın bu bölümünde tağut ret ilkesine Allah'tan sonra nereye geldik? Bu ilkeyle çelişen hallere geldik. Şeyh Muhammed bin İbrahim Konya teşri ile başladı. Arkasından ihtilafların çözüm verici Allah ve Resul'dür dedik. Arkasından Allah ve Resulü'nün verdiği hükme tam anlamıyla bir teslimiyet gerekirdi dedik. Ve Nisa suresi 60. ayete yani, yani muhakkeme meselesine geçtik. Buraya geçmeden, geçmeden önce tağut kavramı, kavramı hakkında bilgiler verdik. verdik. Dedik ki, yerinde zorbalaşan, hadde aşan, isyan eden, Allah'ın Allah indirdiği hükümleri bırakarak, bırakarak rububiyet ve ruhiyet bundan bulunan, ve ilahlık iklasında bundan her kurum kuruluş, kişi, ferd, toplumun, toplumun şahsında somutlaşır dedik tağut. tağut. Ve, Ve Kur'an-ı Kur Kerim'de 8 ayet var. Dedik, bu ayetlerde bütünüyle Allah-u Teala bizlere Tavukları tanımamamızı, onları inkar etmemizi, onlardan beri olmamızı açık bir şekilde emrediyordu. O zaman Müslüman olabilmek için 1- Tavuk'u inkar edeceğiz. 2- Tavuk'u inkar emriyle uyuşmayan hallerden uzak duracağız. Biz ne yaparsak bu emre muhalefet etmiş oluruz. İşte biz, i̇şte biz bunlardan beş tanesini, beş tanesini bu dersimize göreceğiz. Bunlardan, bunlardan ilki, tağut-u red çelişen ilk hal, Allah'ın Allah şeriatinden hariç yasamada bulunmak. Bunun kitabın başında, başında inceledik. Bu o hal, tağut-u red ilkesiyle çelişiyor. Zira bu, tağutluğun tekenisidir. Ta İkincisi ise Allah'ın Allah indirdiği hükümlerle, hükümlerle hükümetmemek. Bu da kitabımızın son bölümünde yani bundan sonraki bölümünde bu konuyu işleyeceğiz inşallah. Ve bunlardan, Ve bunlardan üçüncüsü Tavuk'ta muhakeme olmak. İşte bu işte bugünki işlediğimiz ders bu. Tavuk'ta muhakeme olmak. Arkadaşlar Allah-u Teala Bakara suresinin 256. ayetinde Kim Tavuk'u inkar ederse diyerek genel olarak, umumi olarak tağutların inkar edilmesini kişiler üzerine farz kılmış ve bunu imanın bir şartı olarak bildirmiştir. Nisa suresinin 80. ayetinde ise özellikle tağutların otoritesinin, hükmünün, muhakemesinin reddedilmesi gerektiği vurgulanmış, iman ittihası birlikte tağutların mahkemelerinde çözüm arayanların imanları reddedilmiştir. Elen tara görmedin mi? yazgınune onlar zannediyorlar. Böyle zannediyorlarlar. Böyle zannediyorlar. farz ediyorlar <gülüyor> Onlar bizim sana indirdiğimiz kitabı ve senden önce indirdiğimiz kitabı indirdik inandıklarını iddia ediyorlar. Bunu zannediyorlar. Bunu vehmediyorlar. Buna karşılık da yuridun eliyet tağut bir taraftan da tağutun hükmünü irade ediyorlar. Ve katmiru <gülüyor> en yekf, en yekfuru bih. Halbu onlara daha önce bunu inkar etmeleri emrolunmuştu. Daha önce onlara tağutu inkar etmeleri emrolunmuştu. Yuridu şeytan ve yudulluhum dalalin ba'idah. Şeytan onları iyice dönemeyeceklere kadar bir sapıkla uzak bir sapıkla saptırmak istiyor. Şeyh Muhammed bin İbrahim diyor ki burada muhakkak ki allah Teala Resulullah'ın getirmiş olduğu hükümlerin dışında başka bir hüküme gitmek isteyen mülisatıların imanlı yok senmiştir. allah Teala Resulullah'ın hükümlerin hükümlerinin dışında Başka, başka bir hükme giden Münafıkların imanını nefret etmiştir, etmiştir Yok saymıştır Ayette geçen, ayette geçen yez kelimesi Onların, onların iman, iman iddialarını Bir yalanlamadır Çünkü iman ile bir birlikte Resulullah'ın yerinde hükümlerinin dışında, dışında Bir başka otoritenin hakimliğine gitmek, gitmek Bir, bir kulun kalbinde asla Bir yere gelmez. gelmez Bu durum bilakis bu durum, durum, bir akis bir akis bu, bu, durum Birbirinin, birbirinin tam, tam tersidir. tersidir arkadaşlar, arkadaşlar bu, bu ayetin ayet üzül sebebi Nisa suresinin 65. ayeti açıklamak, açıklamak zikredilmişti hani hatırlıyor musunuz Nisa suresinin 65. 65. ayetin tefsirini yaparken yani teslimiyet, teslimiyet konusunda orada, orada ayet fella diye, diye başlıyordu e, ailelerin feselerin bir kısmı buradaki fa diyordu Hayır, durum onların bildiği gibi değil. Durum onların bildiği gibi değil manasında Nisa 60'taki sebebimizle ilgili kişilere bir göndermedir diyordu. Neydi? Ee, bir Yahudi ile bir münafık arasında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Yahudi Resulullah hakemliğine başvurmayı isterken münafık kavbin... Eşref'in Eşref hakimliğine başlamayı istemişti Çünkü münafık, münafık haklı olduğunu, olduğunu biliyor Ve Kabil Eşref'e Eşref e rüşvet vererek Kendisini haklı çıkarmak istiyordu, istiyordu. Önce, Önce Resulullah'a geldiler Resulullah Yahudi'nin lehinde hüküm verdi Arkasından Haz Hazreti Ebubekir ona, ona geldiler, geldiler. Hazreti Ebubekir de ee, Yahudi'nin lehinde, lehinde. Hüküm verdi ve Hazreti Ömer'e Ömer e geliyorlar. Hazreti Ömer münafın, münafın boynunu uluyor. Gerek, Gerek ayetin metteninden arkadaşlar, arkadaşlar, gerekse, gerekse sebebimizden çok net bir, bir şekilde anlaşılıyor ki, insanların Allah'ın indirdiği esasları terk ederek, beşeri kanunlarla, beşeri kanunlarla hükmederken, hükmeden mahkemelere müracaat etmeleri, müracaat etmeleri insanların Allah'ın indirmiş olduğu vahyi terk ederek, ederek beşer esaslı mahkemelerden, mahkemelerden hüküm istemeleri, istemeleri insanların Allah-u Teala'nın yasalarını Allah-u Teala'nın şeriatlarını görmezden, görmezden gelerek günümüzde olduğu gibi insanların, insanların koymuş olduğu kanun ve, kanun ve kurallara hükmürlülmeye gitmeleri apaçık bir küfür ayağın bayan şirktir ve sahibini İslam dairesinden dışarı çıkartır nitekim Şeyh, Şeyh Muhammed bin İbrahim Bunu açık bir dille ifade etmiş, etmiş. Bir, bir kimse, kimse demiş hem iman vasfı Hem de, de tavuklara muhakeme olma vasfı Kesinlikle bir, bir arada bulunmaz, kesinlikle bir, bir arada bulunmaz. kesinlikle bir arada bulunmaz Şimdi, şimdi ayete, ayete dair birkaç bir suçsa Değilmekte fayda var, var. Ayette, Ayette başta geçen lem tara lem tara, tara Sen, sen görmedin, görmedin mi İfadesi Düşündüren Hayret ettiren bir rüslüktür Burada, burada asıl, asıl hitap. Resulullah'a ise de allah Teala sanki ey muhatap bak, bak düşün, düşün ve hayret et, et demektir. Yani, yani onların, onların bu fiillerine karşı bir hayret bir hayret, taaccük vardır burada arkadaşlar. arkadaşlar. Hem, hem, hem iman kitabı alınıyorlar hem, hem biz Allah'ın indirmiş olduğu bütün kitaplara iman, iman, ediyoruz ediyoruz hem hem iman ediyoruz diyorlar. Hem kitaba iman ediyorlar hem, hem de başka kitaplara müracaat ediyorlar. Bunların yapmış olduğu bu fiile karşı Müthiş, müthiş bir hayret, bir hayret. Ee, düşünülmesi, düşünülmesi gereken, üzerinde İzmir. ince ince düşünülmesi gereken bir taajub vardır. Aynı, Aynı şekilde, şekilde mesela elen tera kefif aya ramke be ashab fil görmedin, görmedin mi? mi? Rabbin, Rabbin fil, fil ashabına, ashabına ne yaptı? Ne yaptı? Burada, Burada da, da hayret edilecek, edilecek, üzerine düşünecek bir husus vardır. Zira fil ashabı Kabe'ye Yıkmaya geliyorlardı. geliyorlardı. Kabe'nin i̇nsan, insan olarak hiç koruyucusu yoktu. Ama ne yaptı? Ebabi kuşlarını onlar üzerinde göndererek, göndererek onları yerle, yerle biletti. Düşünülecek, düşünülecek ibret alınacak bir hadise. Bir i̇şte Allah'a iman, iman ettiğini söyleyen ama bununla beraber Tavukların, tavukların mahkemesine gidenlerin bu de düşünülecek, hayret edilecek, edilecek ibret, ibret alınacak bir hadisedir. Bir hadisedir. Ayetin, Ayetin devamında, devamında yez'umune Zuhum ediyorlar diyor Bakın, Bakın. Ee, Burada Bunda çok bak. ince, bir, ince bir, nokta bir nokta var Ayette, Ayette geçen, geçen zuhum kelimesi Zaame Zaame kelimesi yalan, yalan ve Zan anlamına, anlamına gelmektedir Yani, yani gerçekleşme, gerçekleşme ihtimali Olmayan düşünce, düşünce tarzıdır Çünkü, çünkü yalandır, yalandır. Doğru değildir. İnsanın, İnsanın doğru, doğru olanın dışında bir şeye inanması ve bunu iddia etmesidir. Yani, yani yanlışa inanması, yanlışı, yanlışı iddia etmesidir. Boş, gelişi, gelişi güzel, aslı asla, ol, asla, ol, ol, asla olmayan iddia demektir. Fulan yes yes şöyle, şöyle şöyle iddia ediyor, aslı astarı olmayan sözler için böyle söylenir. Böyle söylenir. Yani, yani. yani onlar zuhum ediyorlar. Neyi? Ne zuhum ediyorlar? Biz Allah'ın allah kitabına, Resul'e indirdiği, e indirdiği kitaba, Muhammed'e indirdiği, indirdiği kitaba ve daha, daha önce indirmiş, indirmiş olduğu kitaplara iman ediyoruz. allah Teala Teala kullanarak onların bu sözünü saçma, saçma sapan, boş, aslı aslı olmayan bir söz olduğunu söylüyor. Aslı aslı olmayan, olmayan bir söz olduğunu allah Teala söylüyor. Araplar genellikle doğru olup olmadığı olmadı, belli olmayan, olmayan sözler için zun kelimesini kullanırlar. kullanırlar. Mesela Yağlı olup olmadığı bilinmeyen koyuna, koyuna ezzam Kuran denir. Kur'an-ı Kerim'de 15, 15 yerde geçer, geçer arkadaşlar bu ayet. 15, 15 yerde geçer. Geçtiği bütün yerlerde asla aslı olmayan, yalan, boş, gelişigüzel, gelişi rastgele, rastgele söylenmiş söz ve iddialar demektir. demektir. Mesela Yağlı yeri fetes bir ayet de hangi ayet ona bakayım hemen. Kebs suresine geçelim dirayet 52. ayet. Ve yem yaqulu ve benim ortağımı olduğunu ileri sürdüğünüz, iddia ettiğiniz, o ettiğiniz, ettiğiniz, ettiğiniz şeyleri çağırın allah Teala. O, o gün siz bir, bir şeyleri iddia ediyorsunuz. İşte, i̇şte o gün, o gün bunu, bunu çağır, ne iddia ediyorsunuz? Benim, benim ortağımın olduğunu zannettiğiniz zuhum şeyler, zuhum ettiğiniz şeyleri iddia yani ediyorsunuz. Yani siz birilerine ilah edilmiştiniz ve o edindiğiniz ilahların benim, benim ortam, ortam olduğunu, olduğunu iddia ediyorsunuz. Bakın arkadaşlar onların bu iddialar nedir? Boş, saçma, saçma sapan, asılsız bir iddiadır değil, değil mi? Hiç Hiçbir doğru, doğru tarafı, tarafı yoktur. İşte, i̇şte bunun için zaham ekilmesi kullanılmış. Zaham tüm, tüm diyor. Tüm bir başka ayet. Yevmey'e rükum fetes tecibune bihamdihi fete ve tezunnune illa biztüm illa kalil. İsra suresi 50-50 cahaya bu ilah olduğunu ileri, ileri sürdükleriniz zeya var yani, yani Allah'ı bırakıp Allah'ı Allah bir kenara bir atıp, atıp Allah'ı Allah terk, terk edip, edip ilah, ilah olduğunu olduğu düşündüğünüz şeyleri, şeyleri zannettiğiniz şeylere yalvarın diyor, diyor onların ilah olarak, ilah olarak düşündükleri olarak bu şeyler boş asılsız, asılsız sözlerden ibarettir bir, hiçbir şey, şey yoktur e, doğru, doğru tarafı, tarafı yoktur işte bu, i̇şte bu ayetler Allah-u Allah Allah Allah Allah. Allah. yine, yine mesela, mesela Enam suresinin 94. 4. ayetinde geçer. Kehf suresi 45-52-92'de 45, 92, geçer. Kasas, Kasas suresinde geçer. 63. ayet olması lazım Allah-u Allah. Sebe suresinin, suresinin 22. ayetinde geçer. Tergabun 7'de geçer. Tüm bu ayetlerde tamamen zahmet kelimesi boş, asla asla, asla olmayan, gelişi güzel söylenmiş, söylenmiş iddialar demektir. demektir. Mesela, mesela Cuma suresinde قُلْ يَا يَلَذَنَهَا دُوا اِنْ زَعَمْتُمْ Ey ey, ey in siz iddia ediyorsanız zannediyorsanız ney ne? ennekum Allah'ı nas insanlardan başka, başka Allah'a dostsuz sadece sizsiniz bunu zannediyorsanız onların, onların bu zanları boş gelişi güzel asla, asla asla olmayan saçma, saçma sapan bir iddiadan başka değildir başkası, başkası değildir işte Allahu Allah Teala. Teala Nisa Sırası'nın 60. ayetinde de <gülüyor> Sana indirdiğimiz Kur'an'a ve senden önce indirdiğimiz kitaplara iman ettiğini iddia edenler. Ki onların bu iddialar neymiş? Boş, saçma, saçma sapan, hiçbir gerçekliği olmayan iddia imiş. Peki niçin? Çünkü, yürüdüne yürüdüne, tağut. Çünkü onlar tağutu muhakemesine hükm olmak istiyorlar. Tağutun muhakemesine hükm olmak, olmak, olmak istiyorlar. Tağut'tan muhakeme istiyorlar. Tağut'tan muhakeme istiyorlar. Tağut'tan muhakeme istiyorlar. ...kendilerine, Kendilerine tağutların hükmetmesini istiyorlar... ...tağutlara hakimiyet... ...furkaniyet, hakla hatılı. batılı... ...doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü... ...ayır etme yetkisi tanıyorlar... ...diyorlar ki bizim aramızda şöyle bir problem var... Bir problem var. Bu, ...bu problemde, problemde haklı, haklı kim, haksız kim? Haksız, haksız kim... ...doğru kim, yanlış kim... ...doğruyu belirle yanlış yanlışa... yanlış olana yanlışı ceza ver... ...arkadaşlar, arkadaşlar teşhir noktasında ilk dersimize başlarken... ...ne demiştik... Ders ...yasama, kulların hayatlarına ilişkin... Doğruyu ve yanlış belirleme Doğruyu ve yanlışı belirleme, belirleme ve, ve Doğru yapana mükafat, mükafat yanlış, yanlış yapana ceza verme hakkıdır demiş değil, değil mi? Ve bunu, bunu yapar ilahdır demiş, demiş değil, değil mi? İşte, işte tavukta, tavukta muhakemenin, muhakemenin niçin, niçin yasaklandığını yapan anlamayın. anlamayın Tavukta, tavukta muhakeme, muhakeme hakkı, tanıma, hakkı tanıma Hüküm hakkı tanıma Direkt olarak onu ilahlaştırmaktır Yani, ilahlaştırmaktır. yani, yani biz aramızda, aramızda ihtilaf ettik Aramızda, aramızda ihtilaf ettik aramızda ihtil Aramızda, aramızda ihtilaf ettik, ettik. Aramızda, aramızda problem, problem yaşadık, bunun, bunun çözümünü, bunun hakkındaki doğru sen, sen bize bildir. bildir, Doğruyla yanlışı sen, sen ayır, demek açık, açık bir, şekilde bir şekilde tavuklara, tavuklara hüküm. hüküm isnat etmekten, etmekten yani ilahlık isnat, isnat, isnat etmekten, isnat yani Rabb'lik hakkı, hakkı vermekten başka bir şey değildir. Bir şey değildir. İşte, i̇şte Tavuk'ta muhakeme bu yüzden küfürdür. küfürdür. Nitekim sefer, sefer havale ne diyor? diyor. Kim Tavuk'ta inkar etmezse, hakemine başvuran mahkemeleri, ya da, ya da muhakeme, muhakeme olmak için başvuran kanunları tanırsa, kanunları tanırsa, o kimse, o kimse La İlahe, ilahe Allah tevhid kelimesine, kelimesine şahitlik etmemiştir diyor. diyor. İşte bu, onların yani, yani iman, iman iddialarına boşa çıkarlanan asıl esas Yüridüne ennet hakemü ile tağut Tağuta muhakeme, muhakeme olmak istemeleri, istemeleri. Burada, Burada birkaç şüphe değinmek, değinmek istiyoruz hemen, hemen. Birileri, Birileri diyor, diyor ki, ki bu, bu ayette tağutla hükmüne giden kişiler yaptıkları? Yüridüne istiyorlar, irade, irade ediyorlar e, fiili, fiiliyle geçiyor Yani, yani bu kimseler tağutun hükmünü irade etmişler Kalben tağutların hükmünden tağutlar, razı, razı olmuşlar ve bu nedenle, nedenle de iman hükmeleri boşa çıkmış. Ancak, Ancak kalbi, kalbi bir rıza olmadan tağutlardan, tağutlardan nefret ederek nefret mecbur kaldığı için onların, onların muhakemesine başvurmak imanı yok etmez. İşler zorda kaldıkları, kaldıkları durumda kalben, kalben buğz ederek yaptıkları pilleri hoş görmeden tağutun hükmüne gidebilirler. gidebilirler. Bu onları kafir, kafir yapmaz diyorlar. diyorlar. Nereden çıkartıyorlar? Yürüyün ne? İradeden çıkartıyorlar. Adam yani irade, irade etmeden, etmeden arzulamadan, arzulamadan, istemeden, istemeden giderse kafir olmaz diyorlar. Olmalı diyorlar. Bu, Bu çok saçma sapan, aynı, aynı zuhum yani. yani. Bu o da, da uzun. Uzun. Asla asla asla bir zuhum. Asla asla olmayan bir sözdür. İrade, yani, yani arzu, arzu, temenni, neyin neyin arzu, arzu, temenni neyin amelidir? Kalbin amelidir. Enhüsret ise zahiri hükümlerde kalbe göre değil, fiillerden, enhüsretden hüküm eder. Zahiren, kişiler tarafından idrak edilmesi, anlaşılması, öğrenilmesi mümkün olan amellerin, amellerin uzuv, uzuvların, uzuvların ameliyle, ameliyle hükmeder en Yani elin, dilin kalbin, kalbin ameliyle, ameliyle değil, elini dilin. dilin. Uzuvların ameliyle hükmeder, ameliyle hükmeder, kalbin ameliyle hükmetmez. Kalbin, kalbin amellerinin göstergesi hükmeder. uzuvların, hükmeder. Ortaya, hükmeder. uzuvların hükmeder. Ortaya, hükmeder. ortaya koyduğu hükmeder. fiillerdir. Biz, biz mesela birine Müslüman diyoruz. diyoruz. Onun kalbinde iman var mı yok mu bilmiyoruz. Uzuvları onun Müslüman olduğunu gösteriyor da bu sebeple biz ona Müslüman diyoruz. Vuzurları, ona o Müslüman, İslam, İslam gösterdiği için. için. İşte, i̇şte irade, irade temenni, temenni, arzulama, arzulama kalbin, kalbin amelidir. amelidir. Biz, Biz kalbin ameliyle hareket, hareket edemeyiz. edemeyiz. Kalbin, kalbin ameliyle hüküm veremeyiz. hüküm veremeyiz. Bizim yapacağımız, Bizim yapacağımız zahir, zahir bir hüküm i̇krah, i̇krah olmadığı sürece, ikrah olmadığı sürece... Biz, Biz dış, dış görüşe göre, göre hükmederiz, adama bakıyoruz. bakıyoruz, tavuk, tavuk muhakemesine, muhakemesine mi gidiyor, gidiyor. İrade ediyor, ediyor demek ki deriz. Onun hükmünü irade ediyor, ediyor deriz. Diğer, diğer taraftan bu ayette iman iktidarlarının yalan iktidarların, olduğunu zikredilen kimseler, daha, daha tavuk'ta, tavukta muhakeme bile olmamışlar. Olmayı istemişler. istemişler. Yani ben irade etmişler ama daha, daha tağutlara, tağutlara muhakeme, muhakeme olmamışlar. olmamışlar. Buna rağmen allah, Teala, allah Teala onların imanını nefret etmiştir. Nefret Nitekim sefer havali bu ayeti tefsirinde diyor ki açıklamasında, açıklamasında, dikkat edilirse allah Teala burada tağutun, tağutun hükmüne, hükmüne başvurdular. Böyle, Böyle bir, bir fiil hoş karşıladılar. karşıladılar. Tağutun, tağutun hükmüne uydular, tağuta Tağut gittiler, din edildiler. edildiler, güç çöldüler, ona vardılar falan demiyor. Bakın, Bakın ayette, ayette tavukta, tavukta uydular, mahkemesine gittiler, mahkemesine gittiler yaptılar, kabullendiler, razı oldular demiyor. Sadece istediler. Sadece, sadece, istediler. sadece istediler. Yani, yani tavukta, tavukta muhakeme, muhakeme olmayı sadece istediler, sadece istediler ve kafir, kafir oldular. Sadece istemek bile kafir yapıyor. Yoksa bu birilerinin iddia ettiği gibi, gibi istemeden, istemeden gitmek kişiyi yine, yine kafir yapar. Yine, yapar. yine birileri, birileri şöyle, şöyle iddia ediyor. ediyor diyor, ki, diyor ki bu ayette bahsedilen kişi Allah'ın... Resul'ün hükmü, hükmü varken bunu, bunu terk edip, edip Kâb-ı gitti. Biz Allah Resul'ünün hükmü varken yani, yani İslam devleti, devleti kuruluyken o varken oraya, oraya gitmez de tavukların, tavukların mahkemesine gidersek kafir oluruz. oluruz. Ama, Ama şerî hükümler yokken biz mecbur ne yapacağız? E, aramızdaki e, ihtilafları bu, bu tavukların mahkemesine, mahkemesine çözeceğiz e, diye Hiçbir, Hiçbir ilmi tarafı taraf olmayan iddialarda buluyorlar. Buluyorlar. Ha, ha, Bu, bu iddiaları, iddiaları ben söylemiyorum, ben bunlara, bunlara cevap veriyorum. Bazı <gülüyor> kötü niyetli kişiler, <gülüyor> kişiler biz diyoruz, diyoruz ki birileri diyor, böyle iddia ediyor diyoruz. diyoruz. Başkalarının Başkaların iddiasını bize yapıyorlar. yapıyorlar. Biz, biz böyle iddia etmiyoruz. Biz, biz bu iddialara cevap veriyoruz diye anlayın. Diyoruz, diyoruz ki bu, bu iddiada, bu iddiada da tamamen cehalet ürünü olan bir iddiadır. Ayetin açık metne bir müdahaledir. Ayetin açık, Ayetin açık metninde Allah'ın Allah hükmü, hükmü, hükmü varken, Rasul'ün hükmü varken, tağut'un hükmüne giden kâr olur demiyor, demiyor ki. Şeytan Allah'ın hükmü, hükmü varken bunu, bunu terk edip de tağut'un hükmüne giden neyi saptırmak, saptırmak istiyor, istiyor demiyor. demiyor. Ayette, Ayette ne, ne diyor? diyor? Tağut'un hükmünü mücerdet olarak isteyen, isteyen irade eden, arzulayan, <gülüyor> tağut'un hükmünü <gülüyor> direk, Allah'ın Allah hükmünü, hükmünü terk etse de terk etse de, terk etse de. Direk, direk olarak mücerret olarak, olarak tağutun hükmüne, hükmüne gidenler şeytanın, şeytanın saptırdığını onlara, onlara kafir yaptığını, onlara yaptığını biliyor. biliyor. Şevkani bu ayetin tefsirinde burada, burada diyor gör, Allah, Allah Rasulü'ne indirilen kitabı yani, yani Kur'an-ı Kur Kerim'e ve daha, daha önce indirilen kitablara iman ettiğini iddia eden o kimselerin hareketine bir şaşırma bir hayret vardır. Onlar, onlar bu iddialarını temelden bozan yani iman, iman iddialarını temelden bozan İptal eden, eden bir şey, bir şey yapıyorlar. yapıyorlar. Ne, ne yapıyorlar? Tağut'un hükmünü istiyorlar. Halbuki Resulullah'a indirilenle, daha, daha önce indirilen kitaplara iman, tağut'u inkar, inkar etmekle mümkün olur diyor Fethullah Hazreti'sinin kitabında. <gülüyor> İbn Kesir bu ayetin tefsirinde Allah-u bu ayette, ayette Resulullah'a ve, ve daha önce gelen peygamberlere İngilene iman, iman etmekle, etmekle birlikte. birlikte ihtilafların, i̇htilafların çözümünde Allah'ın kitabıyla Resulün sünnetinden başka şeylere hakem kurmak isteyenleri kınamakta ve onların davranışlarını hoş karşılamamakta diyor. İbn Kesir'in yine, yine tarihinde el-Bidaye el, e, el el ve nihaye tarihinde diyor ki her kim mensuh şeriatlara muhakeme olursa yani, yani Tevrat, İncil, Zebur bunlara muhakeme olursa ve Resul'e ile şeriatta muhakeme olmazsa muhakkak kafir, kafir olur diyor. Durum, Durum böyleyken, acaba İslam, İslam şeriatını terk, terk ederek, yes ak e, hükümlerine, hükümlerine muhakeme olanın o kanunlara tabi olanın, kanunlara tabi olanın o kanunları, kanunları öndürten kişinin durumu, durumu nasıl olur? olur bilsin, bilsin ki böyle, böyle yapan kişi, kişi tüm Müslümanlar icmasıyla kafirdir diyor. Kafirdir diyor, kafirdir diyor. diyor. Bakın, bakın dikkatinden ne skedilmiş şeriatları ne skedilmiş şeriatları nedir? Sonuçta Allah'ın indirdiği ancak, Ancak Resulullah'ın şiraitinin gelmesiyle Allah'ın hükmünü iptal etti. Bununla, Bununla beraber aslen semavi asılıdır. asılıdır. asılıdır. Yani, yani Tevrat, İncil, zebur ne asılıdır? asılıdır? Semavi asılıdır. asılıdır. İbn Kesir diyor ki, asılı semavi asılı bir, bir kitaba muhakeme muhakem olan kafir olur. Peki bugün, bugün beşer esaslı, esaslı kitaplara muhakeme muhakem olanın durumu, durumu ne olur? olur. Bilmiyorum. bilmiyorum. Demeyelim diyoruz apaçık kafir olur. İbn Kesir'in bu fetvası üzerine Abdül Azam diyor ki, aliler bu konu Bukonu üzerinde apaçık ünü vermiştir. Hatta, hatta bazı aliler, yesak, yesak kitabını, kitabını eline alıp, alıp bu kitabı ününe hüküm verenler ve bu, bu kitaba muhakeme muhakem olanlar muhakkak ki kafir olur demişlerdir. Müslümanların yasak mahkemesine gidenlerin küfüründe hiçbir şüphe yoktur diyor. Abdullah Azam İbni Kesir'in, kesirin bu yorum üzerine, üzerine. Ben, dünkü ben dünkü dersimizde de Abdullah, Abdullah Azam'ın teşhirle ilgili bir sözünü okumuştum. Burada da bunu okudum. Abdullah Azam'ın bu meslelerini tekdir edenlere bu sözler duyurulur. İbn-i, İbni diyor diyor ki İslam dinini bütün, bütün önceki şiraklarını esetmiştir. Bu Kur'an ve Ali'nin icmasına sabittir. Buna, Buna göre her kim Kur'an'a bağlanmayıp, Kur bağlanmayıp Tevrat'a ve İncil'e bağlanırsa açık bir şekilde bir kafir olur diyor. Ve bu ve noktada, noktada bazı nakiller var, var. Biz, biz burayı okumuyoruz. okumuyoruz. Ve, ve son olarak Nisa suresinin 60. ayetiyle ilgili en net yine, yine Muhammed'in Emin Şankıtı'dan geliyor. Yani, bu tefsirinde diyor ki allah Teala bu ayette iman, i̇man iktisinde bulunmalarına rağmen Allah'ın şeriatinden başkasına muhakim olmak isteyenleri hayretle karşılıyor. Hani hayretle dedi ki, ki elem, terat, acüb ifadesidir onu bildiriyor. Nitekim Şevkan da onu bildirdi. Çünkü, Çünkü tavukta muhakim olmak istedikleri halde iman iktisinde bulunmaları hayret verici açık, açık bir yalandır. yalandır. Bunu da Bundan nereden çıkıyor şey, işte, şanti? yez açık bir yalandır. Buradan çıkartıyor. Bilinmelidir ki şeytanın, şeytanın dostları vasıtasıyla Koydurduğu, koydurduğu İslam, İslam şerifine Muhalif kavrulara tabi olanların Kafir, kafir ve müşrik olduklarından Ancak onlar, onlar gibi Allah'ın bahsettilerini, bahsettilerini Kör ettiği Vahiy nurundan olan Kafir ve müşrik kimseler şüphe eder diyor. Yani, yani bugün TC'nin muhakemesine, muhakemesine gidip Bu, bu muhakemelerin muhakemele hükmüne tabi, tabi olan İhtilafların, ihtilafların çözüm, çözüm vereceğinde Beşir esaslı Türkiye Cumhuriyetinin, Cumhuriyeti'nin mahkemelerini kabul eden, eden ihtilaflarının ihtilafların çözümünde yetkili verici olarak orayı tanıyanların kâfir olduğundan kim şüphe edermiş? Onlar gibi kâfir ölmüştük olan basiretsizler şüphe, şüphe edermiş. İnşallah konumuz, inşallah konumuz, konumuz burada bitmiştir. bitmiştir. Bundan Ondan sonra, sonra tavukların, tavukların Yasama Meclisi'ne diye seçmek konusuna geçeceğiz. geçeceğiz. Velhamdülillah Rabbil